Açık radyoda bir gezi, bir açık radyo belgeseli. Üçüncü ve son bölüm. Bu daha başlangıç. edinilen bilgiye göre diyor NTV, MSNBC Başbakan esnafa şunları söyledi yumruğa karşı yumruk sallamadık bundan sonra güvenlik güçleri daha farklı davranacak yurt dışından gelecek akla ihtiyacımız yok one minute dediğimiz insanlar şimdi bu durumdan seviniyorlar esnaf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 Açık gazete açılışını yaptık. For What It's Worth çalıyor Buffalo Springfield'dan. Havada bir şeyler var diye başlayan çok önemli bir şarkı ve... ...burada açık gazete de olan dışı bir açık gazete yapma durumundayız. Çünkü gelen haberlere göre polis müdahalesi Gezi Parkı'na... Başla, Gezi Parkı'na girilmeyecek yönündeymiş ama polis barikatları kaldırmak amacıyla Taksim Meydanı'na girdi. Alandakilere biber gazıyla müdahale ediliyor şimdi. Bu konuda detayları aktarmaya devam edeceğiz bugün içerisinde. Evet. Tabağın ilk saatlerinden beri işte burada Gezi Parkı'na Taksim tarafından müdahale olmaya başladı. AKM'deki bayraklar indirildi. Sadece onlarla kalmadı. Tarlabaşı tarafından çok büyük bir gazla ve tomala, Toma araçlarıyla ee, ne kadar barışçı olduklarını anons ederek de gelseler hiç ortam barışçıl görünmüyor. Mesela şu an e, çok büyük müdahale var tarla başından, istiklal tarafından alana doğru. E, tabii ki alandaki gaz e, parkı da çok çok etkiliyor. İnsanlar yaralılara doktorlar yetişemiyorlar. Yani ilk günlerde gazı girerken hep gel gel gel diye sesler duyuyorduk ama en çok duyduğumuz sedye sedye sedye yol açın. Ve her yer revirde yetişemiyordu yani baya titanik filminde suyu çıkarın yerine gaz koyun öyle bir ortam var Ama hani moraller her zaman olabildiğince yüksek kaotik ortama rağmen yardımlaşma her zaman had safhada elimizden geldiğince orada durmaya çalışıyoruz nöbetleşe bir korku filmi gibiydi bana göre bir psikolojik harpti ben onların anladığı dilden konuşacağımı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 Arkasından yağmur. Şu an e, yaklaşık 4 saattir çöpler toplanıyor. İnsanlar burada dolu duruyor. E, yemekhane görevi yapan mutfağımız kahvaltılar dağıtıyor. Hekimlerimiz görevlerinin başında. E, herkes mıntıka temizliği yapıyor. Yağmur yağsa da burada kalmaya kararlı olduklarını ifade eden 15 günlük bu direnişi kazanımla sonuçlandırmadan buradan ayrılmayız diyen İnanılmaz yaşlı, genç, çoluk, çocuk bir topluluk burada. Bir araya çıkmamız lazım ama son olarak revirin ihtiyaçlarını, gücellenmiş gün itibariyle ihtiyaçlarını bir hatırlatmak istiyorum. Büyük Deniz Gözlüğü'ne ihtiyaç varmış. Çift filtreli yani profesyonel de diyebileceğimiz bu iki taraflı maskelerden ihtiyaç varmış. Çiçek sulama spreyi, çiçek sulamak için kullanılan spreyler, baret ve stateskopa ihtiyaç oldu. Gezi Parkı'nın içindeki <gülüyor> revirde böyle bir ihtiyaç listesi yayınlandı. Evet orada huzurun sağlanması için aynı zamanda bir itfaiye birimi de var onu da Hı -hı. E, Söyleyelim dün akşam epey e, faal olmak durumundaydı onlarda onların da yangın söndürücü yanı sıra çalışma eldiveni ve boş 20 litrelik polikarbonat su şişelerine ihtiyaçları varmış bir e, dinleyicimiz aracılığıyla itfaiye bilimi çalışan arkadaşlarından e, öğrendik yangın söndürücü çalışma eldiveni ve boş 20 litrelik polikarbonat su şişeleri de gezip hakkındaki itfaiye bilimi için gerekliymiş. Metro Osman e kadardı. Osman öte, öte taraflara yani Taksim ve Şişhane tarafına ulaşım sağlayamıyordu insanlar. Metroyu kullanan insanlar. Böyle bir bilgi daha var. Ee, gerçi zaman zaman mesela parkta bir e, hava kuruyken tabii bir rüzgar çıkıyor. Bir gaz kokusu duyuluyor tabii. O toprağı da silmiş durumda aslında evet. gaz. Ee, yani hiç gaz falan atılmadığı halde zaman bile... Bir gaz kokusu duyuluyor. Etrafa oh. müthiş bir şekilde sindi ama bu belki yağmur biraz temizler diye umuyorum. Manşetlere bakalım mı? Çok ilginç haberler var. Çok ilginç manşetler var çıkacağız. Mesela ben başbakanların eylemcileri gözlerinden öptüğünü bilmiyordum. Öyle bir şey varmış. Milliyet gazetesinden öğrendim. Artık bu işi bitirin diye seslenmiş samimi ve sağduyulu eylemlere katılan gençlere.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 Öyle görünüyor. Evet böyle bir durum var. Bahsetmişsiniz gene yazınızda avukatlar var bir de esasında. Evet. Avukatlar evet. altındaydı, bırakıldılar. Üstüne üstlük bugün Çağlayan adliyesinde de muazzam bir gösteri yaptı. Evet. Doğru. G Doğru. Görmüşsünüzdür. Gördüm. Yani... Gördüm. Tabii şeyden gördüm. pizza kendi gezilerini göremedim. Çünkü bir internetten takip edebildim. Evet. Ama bence bu avukatlara yapılan muamele dün öğle saatlerinde oldu bu. Evet. O da insanları çok şey yaptı. Ne bileyim bu gezi parkına destek çıkmak için daha da bir hırslandı. Çünkü yani avukat... Orada göz altına almıyor ve insanlar bunu görmeye dayanamadı. Evet. Hem de ihaleyi alan yani böyle burada bir de tuhaf bir durum var. Bu projeyi ihaleyle almış nasıl oluyor yani böyle bir şey. Hadi onu da bittik. UNESCO geldi. UNESCO olmaz dedi. İkobos olmaz dedi. Bütün hocalarımız, profesörlerimiz, Cevat Erder, Venedik tüzüğünü yazmış insandır. Dünya duayenidir bu konuda herkes olmaz dedi. Bizim başbakanımız yapacakmış. Ancak o kadar o kadar ehli olmayan işler yapılıyor ki. Yine projede olmayan, onaylı olmayan, kuruldan hiçbir şekilde onaylanmayan bu divan otelinden giriş var ya. O planda da yok. Oraya açtılar şeyi. Fakat arkadaşlar o kadar ehli olmayan insanlarla çalışıyorlar ki. Yaya geçitini unutmuşlar.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 Merhaba, Jane Austen'la bu ı Programı'na hoş geldiniz. Ben Özgür. Ben Irmak. Ee, bu hafta Gezi Parkı'ndaki olaylar devam ederken biz de şimdi Jane Austen'dan konuşuyoruz ama <gülüyor> e, aslında bazı ortak noktalara değinmek istiyoruz. Sonuçta bu kamusal alanların e, insanlara yani halka açık olması ve halk tarafından kullanılıyor olması sadece günümüze ait bir durum değil ya da bunun getirdiği sorunlar sadece günümüze ait bir durum değil. Ta zamanlarında, zamanlarında hatta belki daha öncesinde de e, baş gösteren bir problemdi. Ve tabii ki bu da Jane eserlerine yansıdı. E, doğanın nasıl e, temsil edildiği açısından yansıdı. Ya da isyan duygularının nasıl temsil edildiği açısından yansıdı. Ve bu konuda bugün biraz konuşacağız. Evet. E, Konferansa da bir senedir çalışıyorum. Gerçekten çok büyük tesadüf oldu. Özellikle de tam 2-3 hafta önce başlaması. Bilmiyorum bir koku şey değil yani bir şey <gülüyor> soracağım e, Zeynep e, kitleler hakkında çalışıp çok radikal şeyler söylediği halde bu olaylar başladıktan sonra çeşitli bahanelerle gelme e, gelmekten vazgeçenler olmuştur diye düşünüyorum oldu mu? Evet oldu. Ya i̇sim vermen gerekiyor. Ver, çok merak vermeyin, ediyorum. Ben de başıma ama, geldi çünkü bu daha önce. Evet iki kişi e, can güvenliğini olmadığını düşündükleri için e, son dakikada dün bir tanesi, iki gün önce bir tanesi gelmekten e, tamam, vazgeçtiler dedi. ve. Yani bence e, bilinçlenme, politik bilinçlenme yani kitap okumaktan çok mücadele alanı içerisinde olan bir şey. Yani evet belki zaten yapılan anketlerle anketlerde, istatistikli çalışmalarda da görülüyor ki. Orada olan kitlenin çoğu daha önce hiç böyle bir eyleme katılmamış ve yani sözüm ona apolitik bir kitle. Ama şu anda her şey değişmiş vaziyette. Cin şişeden çıkmış vaziyette ve e, oradaki mücadele alanı içerisinde insanların kaynaşması, birbirleriyle olan sohbeti, önceki ön yargılarını aşabilmeleri bu politik bilinçlenmeyi yani okuyabileceğiniz onlarca kitaptan, çok daha fazla etkilemekte bence. Biz e, Yaykıl Köyü muhtarı ve e, Yaykıl Köyü'nde yaşayan e, 6-7 köylüyle birlikte 50 kişi bir otobüs geldik. Hı hı. E, ve ilk sabah indiğimizde sabah saat 7 e, civarındaydı. İşte otobüsten indik. Metroyla çıkışında, Gezi Parkı'nın direkt çıkışında o gün açılmıştı da metrolar. Önce bir şaşırdık. Yani hem... E, Birkaçımız e, bir kaçımızın gözü yaşlarla doldu Ya ne kadar bize benziyorlar diye Çünkü bizde o şirketin Ya gelirlerse durumunda Hani devletin kolluk güçleriyle Çünkü bizde gece yarısı baskınları da olmuştu Gece iki buçukta e, Bütün yollar lan Sondaj yapacağız biz burada diye Yine de izin verilmemişti evet, sabaha Herkes karşı bir... oluyor Tabi tabi tabi O kadar benzer şeyler yaşıyoruz ...ve işte herkes yeni uyanıyor... ...gençler orada bizi çok heyecanlandırdı. Çok bizim yaşadıklarımızın bir aynası gibiydi orada. Orada olmaktan ötürü çok gurur duyduk. Ve biz Gerze'den giderken bir gün önce buranın pazarı gelze pazarı kurulur. Tüm köylülere şöyle bir megafonlanans yaptık. Biz yarın Taksim direnişine desteğe gidiyoruz diye. Ve bütün köylüler bize marullarını, maydanozlarını sepet sepet yumurtalarını ee, i̇şte e, buranı, buraya ait yöresel noku deriz, katlama deriz. E, tüm onları bize kendileri verdi. Alın bunları götürün bizim adımıza diye. Sabah ilk işimiz şey ayran yapıp ayranlarını getirdiler arabaya otobüse binerken biz. Saat 22.04 bir haber radyosu olmadığı halde açık radyonun haber radyosu gibi çalışması gereken günlerden biri daha ve bir saat kadar önce, bir saat on dakika kadar önce 20-55 sıralarında polis müdahalesinin geldiği belirtiliyor ve polisin 18 günden beri alışık olduğumuz zaman zaman çok büyük bir gaddarlıkla kullandığı tazikli su ve biber gazı ile yapılan müdahalenin ardından gezi parkı boşaltıldı. Merhabalar. İyi misiniz? Çok iyi duyamıyorum. Biz divan otelde mahsur kalmış durumdayız. Gezi oteldeydik. Saat 9 sularında bize gezi oteline bombalar atarak gaz bombaları ve ses bombalarıyla önce sürdüler. Herkes çıktı. Hiç kimse direnmedi. Çünkü çok çocuk vardı. Çok fazla küçük çocuk ve anneler gelmişti. Herkes vardı. Öncesinde konserler vardı. Kimse beklemiyordu. Hepimiz çıktık. Divan oteli e sığındık ama çıkmak mümkün değil buradan. Arada bir dışarı çıkıp havalanıyor. Çünkü burası da çok kötü durumda. Daha sonra ...içeri girdi polis ve lobiye gaz sıktı. O kadar çok yaralı var ki size anlatamam. Astım hastaların hepsini ambulans diye bağırışılıyor. Çünkü hepsi çok kötü durumda. Biz şimdi eksi bir, iki bir yerlerdeyiz. Bir sürü insan yukarı kaçıştı. Otel, otelin tamamına dağıldık ve bekliyoruz. Çok gergin, çok gergin bir bekleyiş var. Çünkü gözaltı olunduğu söyleniyor. Aşağıya da bomba atılacağı söyleniyor. Biz kendimiz içinde olmamıza rağmen... Hangi bilginin doğru olduğunu anlayabilmiş değiliz ama çok kötü burası. Lütfen duyurun. Yani çok da sürreel bir tarafı da var bütün olup bitenin tabii bu rezaletin. Yani uluslararası bir merkez otel, divan oteli de burada kalan bir turist falan yok mu? <gülüyor> şu, şu anda etrafta sadece e, su şişeleri, talsitler, e, işte yere atılmış kasklar, yerde yatan hastalar var. Ee, yani uluslararası bir otel görüntüsüyle hiçbir şekilde bir alakası yok. Bir de bu tazdik suda kimyasal olduğundan şüphelendiklerini söylediler bu akşam Taksim İlk Yardım'daki doktorlar. Çünkü çok fazla cilt kıpkırmızı olmuş ve yanan insan var. Evet. Ee, hastaneye zaten kıyafet çağrısı yapılıyor. En son ben oradayken kucağında yüksek yaşında kızıyla e, panik içinde gelen bir baba da vardı. E, diber kızından dolayı bayılmış kızı. Yani bu akşam tamamen e, muhtemelen Gezi Parkı'na bir kere bile gelmemiş olan insanlar bile vardı. Hatta belki de çoğunluktaydı Taksim Meydanı'nda. Rami... Yani az önce tweet atmış gördük. E, i̇nanmayın yabancı basına hastanelerde yararlar var diye. Yani e, yerli basını bitirdiler. Yabancı basını da ayarlamaya çalışıyorlar. 8'e doğru ayrılmıştım meydandan ve ee, gerçekten çok e, acayip bir hava vardı ortakta. Yani parkın her tarafında ayrı bir forum yapılıyor. Bir anda anmalar yapılıyor. İnsanlar e, mikrofonu dolaştırarak konuşuyor. Çoluk çocuk. Gerçekten yani bir takım çocukların fotoğraflarını çektim. Arkadaşlarımın çocuklarını gördüm. Beşiktaş'ta oturuyorum. Bu tarafa geldim ve ilk başlayış anını ben de televizyondan gördüm. Ha, bir festival havası vardı. Ya, oradaki insanlara Hani bir anons arkasından son boşalttığından sonra herhalde 8-10 dakika içinde evet, oluyor. yani bütün operasyon... Yani bütün... bu, bu kadar büyük bir alan zaten 8 dakikada boşalmak. Ee, ama Hı -hı. kitle çok sakin. Yani öyle e, koşanlar ilk günlerdeki gibi yok. İnsanlar sakin bir şekilde geriye yürüyor sadece. Devam ediyor. Ee, Hatta az önce... E, Yürüyüşün iç günlerinde kaybolmadığını gösteren sloganlar da vardı. E, bu hayat güzel, yaşamak güzel, biber göze, her şeyden güzel şekilde. Kalabalıkla beraber Kadıköy'den e, iskelede beklerken e, hep beraber e, stadın oraya yürüdük. Oradan da metrobüs turu şeyinden yolunda e, köprüye doğru yürümeye başladık. Fikirtepe'deyiz şu anda. Tam Fikirtepe metrobüs durağının orada. E, şu anda sıra sergilerde tam e, Taksim Hastanesi'nin önündeyim. Hı hı. yeniden oynanıyor. Yani Taksim'e yukarı doğru a, bastırıyoruz. Hı hı. Polis yukarıdan bastırıyor. Geri çekiliyoruz. O şekilde bir, e, bir durum var şu anda. E, Legan tanımlı sadece e, polisin ve de devletin bu e, silahsız, saldırısız orada duran ve e, bir takım hakları kamuoyuna ulaştırmak için ee, bekleyen insanların eylemlerini e, e, kamuoyuna olumsuz göstermek suç göstermek için e, yapılmış bir betimleme bir tarif e, yok her şey legal orada her şey açık ve görünür bir şekilde her şey e, yata bir polisin bu şiddeti yata aslında ve anayasağe aykırı şunu söyleyebilirim ilk başlangıçta evde e, televizyondan izledim e, dedim yani bütün kanallara bakıyorum e, yani herkes kendi meslebince veriyor tabi yani şeyi gördüm örneğin sonunda parka müdahale edildi yani sonunda öyle birlikte ya da işte e, provokatörler e, temizleniyor gibi fakat evet. bir yandan da canlı görüntüler veriliyor ve yani alt yazıyı bir kenara bırakıp sadece canlı görüntüleri gören bir insan e, sadece e, yani kendi e, şeyiyle e, kendi becerisiyle kendi evet. düşüncesiyle yani neyin ne olduğunu da görebilir bir yandan yani eğer o başbakan o toplanıp konuşmasında ben yarın temiz bir İstanbul'da meeting yapıyorum yapmak istiyorum demeseydi ne polis ne emniyet, ne böyle bir şey girişirdi. Zaten biraz evvel dediğin gibi faalinin de tamamen devre dışı kaldığı ve başbakanın doğrudan şahsen sorumlu olduğu bir inanılmaz polis devleti manzarası var burada. 15 Haziran 2013 tarihi Türk tarihine kazınmıştır. Ve bütün nesiller bugünün şeyini asla unutmayacaklar. Asla unutmayacaklar. Yani biz bu hepimizin tarihinde işte bir 1 bir 77 varsa... Bir Sivas varsa inanın yani inşallah o kadar büyük kayıplar olmaz. Ama olmaz. Bu, bu derece, bu ölçüde bir vicdansızlığı bu, bu, bu, bu gençler biz asla unutmayacağız. Belki bugün dursaydı devlet orası yavaş yavaş kendinden evet. dağılacaktı. Evet. Şimdi Türkiye büyük bir dayanışma ruhu edindiler. Ağzın gazan korku senden meram etmuyorsa sende ziyin gibi yakışla bu hayatın esinden sertin aldık ne de sana sert Stand beside stand tall full jazz Ah bana yoksa stand stand stand tall full jazz Bir açık radyo yapımı. Hazırlayan Can Tonbil, ses edit Ömer Şahin. Yayın demeyi geçenler alfabetik sırayla Burç Eledip, Demet Hakman, Didem Gençlük, Dilek Güler, Emre Gümüşer, Feray Kabil, Gözde Kazaz, İksan Mavutuno, Mahir Ülbaş, Mert Örseki, Ömer Madra, Özdal Akdeniz ve Volkan Ar. Ve Gezi Direnişi'nin cesur kadınları ve erkekleri. Belgeselde yer alan müzikler. Kara güneş, uyanmak gerekir. Yolda ve gaz arkadaşları, bu daha başlangıç. Çapulcular korusu duyuyor musun bizi işte çapulcunun sesi. Hüseyin Badıllı, kim sevmedi sayın başkanım. China Woman, Kiss in Taksim Square. Yüz yüzeyken konuşuruz, sen taştan biz ağaçtan. Sen taştan biz ağaçtan. I stand bana yoksa sen taştan, biz taraf ay, ay, ay. Etem Sarısürük, Abdullah Çömel Ali İsmail Korkmaz Ahmet Atakan, Mehmet Ayvultash ve Komser Mustafa Sarıhan'ını. Açık radyoda bir gezi, bir açık radyo belgeseli. Üçüncü ve son bölüm. Bu daha başlangıç. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.